Sevgili dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben Zeynep Eda Yalçın. Başaran Kadınlar'da bu haftaki konum Doktor Gülseli Akaydın. Kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi ve Antalya Gönüllüler Derneği Başkanı. Ee, Gülseli Hanım'ın tabii bize anlatacağı çok şey var. Çok e, büyük faaliyetler içindeler. Ben sözü hemen kendisine bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, ben tabii e, şu andaki faaliyetleriniz içinde çok büyük bir yer kaplayan e, ve sizin de çok fazla vakit ayırdığınız Antalya Gönüllüler Derneği ile ilgili e, çalışmalarınızı öğrenmek istiyorum. Hemen e, çok çok kapsamlı faaliyetler evet. var. Anlatacak da çok şeyiniz var. Evet. Kısaca bize derneği tanıtır mısınız? Derneği istiyorsunuz istiyorsunuz? Evet. evet. Peki e, dernek... E, Bundan yaklaşık bir sene önce Mayıs ayında 2009-26 Mayıs'ta kuruldu resmi kuruluşu. Ama ondan önceki dönem Akaydın'ın gönülleri vardı benimle beraber çalışan. Büyük bir enerji yükselişi oldu seçimlerden sonra. Bunu bir dernek çatısı altında öncelikle toplamak istedik ve ilk o... İşlerle başladık ama şu anda 247 üyeye ulaşmış durumdayız. Ciddi ee, bir üye sayınız var mı? Ciddi aslında. bir, bir derneksiniz ama. Evet ve bir yıl içinde çok yoğun çalışmalar yaptık. Yedi ayrı dalda çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi öğrencilerle ilgili çalışıyoruz. Evet. Ben size kısa kısa bunlar hakkında bilgi vereceğim. Öğrencilerle ilgili bir başkanlarımız var. Evet. Bu birimde üniversiteden bir hocamız yönetiyor birimi. Yönetim kurulundan da bir arkadaşımız takip ediyor. 11 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Bu birimde çocuklarımızın çok desteğe ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Ve ilkokul çağlarından Üniversite bitirene kadar çağdaş düşüncede yetişmesini arzuluyoruz çocuklarımızın. Ve bu amaçta en çok da barınma problemi çektiklerini görüp Öğrenci öğrencilere üniversitede bu yıl biz onlara barınmada yol göstermeye çalıştık. Ve 2009 eğitim yılında otogarda ve havaalanında standlar kurarak 400'ün üstünde, 400-450 arası çocuğumuzun çeşitli yerlere kendi ücretlerini vermek üzere yerleştirdik ve yerleşmelerine yardımcı olduk. Yani Antalya'ya okumak amacıyla gelen evet. çocuklara barınacak yer bulduk. Bu çok önemli yardım. bir şey bu Yani cebinde parası olan öğrenci için bile nerede kalacağı tanımadığı bir için öyle. çok büyük bir soru. Çok önemli bir yardım aslında. Evet, evet. Bunu yapmaya çabaladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu yardım çok daha fazla bu destek artacak. Mutlaka yön göstermek. E bu arada da ihtiyaçlı çocuklarımız var tabii çok fazla miktarda. Hı hı. E, yer bulmanın ötesinde e, ödeme zorluğu içinde olan çocuklarımız da var. Bununla da barınma bursu vermeye başladık. Hem yerlerini bulduk. Ki bunlardan 20 tanesi belediyenin kurduğu yurtta, bir kız yurtunda ödüyoruz bütün ücretlerini. 50 civarında çocuğumuza barınma bursu vermekteyiz. Ve ayrıca barınmaları sırasında da barındıkları yerde de destekler vermekteyiz. Onlarla birlikte toplantılar yapıyoruz işte e, gönüllülerimiz çay partileri yapıyoruz her zaman, her her zaman, zaman birlikte onların biz. yanındayız onlar da bizimle birlikteler bir noktada gönüllü annelik de yapıyor. evet, evet manevi boyutu denir. da var işte. ee, bunun dışında biliyoruz ki SBS denilen bir olay var şimdi galiba o da değişiyor ama evet. e, bu çocuklarımız kurslara gidemiyorlar Hı. onun için öncülük yapıp belediyelerle destek alarak bina yer desteği alarak eğitim yeri ASMEK kursu alanında 100 tane çocuğumuza FBS kursu açtık. okul eğitimlerimizin ihtiyaçlı çocuklarımız. Orta öğretim düzeyindeki ihtiyaçlı çocuklarımız. Ve de şunu da ekleyeyim. Üniversitedeki üniversitedeki üniversiteye girecek çocuklarımıza da çeşitli dershanelerden ücretsiz veya düşük ücretli imkanlar sağlamaya çalıştık bu eğitim döneminde. Aynı şekilde aile eğitim merkezinde kütüphane, masal kütüphanesi açmak için bir girişimimiz var. Küçük çocuklara yönelik, küçük çocuklara yönelik bir kitap topluyoruz. Bağışı alıyoruz ee, ve gönüllerimiz burada masal okuyacaklar belirli saatlerde biliyorsunuz belediyenin hem e, Haşim İşcan Opera Merkezi'nin arkasında Aile Eğitim Merkezi var bir tane de Çanlıbel DKP'de Aile Eğitim Merkezi açmış durumdayız e, oralarda da bu masal kütüphanemiz olacak Öğrenci ekibimiz bunlarla ilgili çalışmaları yönlendiriyor. Sanıyorum ayın 26'sında ilk kütüphane baylar çalışımızı yapacağız. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Burada tabii çok daha yoğun çalışmalar devam ediyor ama ben zaman almamak için diğer bölümlere geçmek istiyorum. Bir önemli bölümümüz aile içi ilişkiler ve el sanatları bölümümüz şu dönemde birlikte çalışıyor iki bölüm burada amaç kadınlarımıza istihdam sağlayabilmek özellikle evi içinde otururken emeklerini değerlendirebilme üretken, yerine, hale. üretken hale gelmelerini istiyoruz ve aile bütçelerine de katkıda bulunmalarını istiyoruz Kiberya projemiz var burada Kime projemiz şöyle işliyor, bir bebek üretim projesi bu oyuncak veya biblio bebek gibi, aynı zamanda Antalya'yı da simgeleyen bir bebek olsun istiyoruz. Bunun için marka başvurusunda da bulunduk, bir marka haline gelecek. Bunun üretimi şöyle, önce ben gidiyorum bazı mahallelere, projemizi anlatıyorum oradaki hanımlara. Daha sonra bu işte gönüllü çalışmak isteyenlerin listesini alıyoruz. Ve bu listeyi aile içi ilişkiler ekibimiz ev ev dolaşarak bu listede müracaat edenlere bir anket yapıyorlar. Belediye de bize destek veriyor bu yönde. Ve anket sonucunda sosyal açıdan ihtiyaçta olan hanımlarımızı öncelik tanıyoruz bu projenin içine dahil olmaları için. Onları seçtikten sonra 7 hafta boyunca aile eğitim merkezimizde açılmış olan iki tane atölyemiz var. Biri sanat atölyesi, diğeri ilkiş ve dantel atölyesi. Bu iki ayrı yerde hangisinde daha yatkınlarsa gönüllülerse eğitimi almak üzere haftanın 2 günü iki yarım günü çocuklarıyla küçük çocuklarıyla birlikte merkeze aracı da biz sağlayarak getiriyoruz. Ulaşımı sağlıyorsunuz. Çocukların yanlarında getirebiliyorlar. Küçük çocuklar. Bu çok büyük bir olanak aslında. Evet. Evet. E, buradaki amacımız çocuklarına da bir parça izin verebilmek. Ve de anne tabii evinde çocuğunu bıraktığı zamanın çeşitli annelik sorumlulukları için onu rahatlatmak. Rahat rahat çalışmasını sağlamak. Doğru. Ee, bu anneler önce yarım saat 45 dakika kadar daha önceden hazırlanmış e, teorik eğitim programlarına giriyorlar. Bu programlarda e, kentlilik bilinci, Antalya'yı tanımak, medeni e, hukukta, kadının yere, cumhuriyet tarihi, sağlık sorunları, üreme sağlığı gibi çocuk eğitimi gibi sorunlar ilgili konular anlatılıyor kendilerine bu 7 hafta boyunca. Ondan sonra eğitim atölyelerine girip bebek yapımını veyahut dikiş atölyemizde bir yastıkta kocayın yastıklarımızı var. Anlatacağım biraz sonra. Evet. Onların yapımına giriyorlar ve öğreniyorlar nasıl yapacaklarını. 7 haftanın sonucunda katılım belgelerini aldıktan sonra evlerinde mahalle sorumlularıyla bizim aile içi ilişkiler grubumuz ev sanatları grubumuz malzemeyi götürüyor kendilerine teslim ediyor ve belirli süre sonra tekrar gidip yapılmış olan bebekleri alıyor kendilerine para ödüyor bunun için elemeyi ödüyoruz ve böylelikle aile bütçesine katkıda bulunuyorlar çok da mutlular bu konuda çok da memnunlar bu işten çünkü sadece Demek yapmak değil, bir şeyi başarmak değil, e, sosyal yaşama katılmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Evlerinden çıkıyorlar, bir yere geliyorlar, oradaki bütünleşiyorlar, sohbet ortamında yapıyorlar bütün bunları. Bir ders verilir gibi değil. Evet, o çok ee, önemli bir şey olsa gerek. Evet, zaman zaman ben ziyaret ediyorum, gönüllü arkadaşlarımız orta oluyor, onlarla birlikte oluyorlar. Öğretmenler dışında. Ve de çocukları da kreşte, alt katta bu dönemde eğitimi alınıyorlar. Ve bu katılım belgelerinin verildiği gün çocuklar şarkılar söylüyor bize. Orada öğrendikleri ufak gösterileri yapıyorlar. Çok hoş. E, Hatta bir anne, bir iki anne bize dedi ki çocuğuna evdeyken söz dinletemiyordum. Buraya başladıktan sonra söz dinler oldu dedi. Bu çok güzel bir ödüldü bizim için. Böyle sözlerinde bir yerleri yazıyoruz hep. <gülüyor> evet. Ve sonuçta bir istihdam yaratılmış oluyor. Yine dikiş atölyesinde de belediye başkanımız nikah tebrik belgesi vermeye başlayacak. Onun bir yastıkta kocayın yastıklarını yaptırıyoruz. Nedir öyle e bu yastıklar biliyorsunuz eskiden Çift kişilik yastıklar vardı. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Uzun olur. Uzun. Çinli kır, köy, köy veya kırsal olan da halen kullanılan her kız çeyizinde olan. işte başlıkları böyle saten parlak satenden. Üstünde beyaz, kenarı yakan eviçe yadan belli. İşte bu anlamda küçük minyatür yastıklar yaptırıyoruz. Bir gelin tülünün içine sarılı oluyor bunlar. Bunun adı bir yastıkla kocayın yastığı. <gülüyor> e ya düşük düşük evet. Düşük evet. Evet. Çünkü yemeğe sürüp bir şey yok diye çıkacak. Kalkılın bir deyişi de vardır biliyorsunuz. Evet. Evlenince bir yastıkla kocayın evet. derler. Bir temeli. İşte o yastık bu yastık. O yastık bu şey. yastık. Evet. Yastık. Onun için bir fikir olarak doldu. Fikir adnesi benim bunun. Ne güzel. Yine ve bunu veriyoruz. Biz dernek olarak başkanımızı destekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verecek bu dernek yastıklar onlar nikah sponsor olduk. Spons yani belediye sponsor sponsor belediyeye olduk. sponsor olduk. Evet. Ve çünkü belediyede bize zaman zaman ufak tefek sponsor destekli desteği veriyor. İşte salon vesaire gibi. Sponsor olduk. Zaten her çalışmamızda da belediyeyi oldukça zorluyoruz sanıyorum. Bence sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşlarının önünü çekmelidir. Örneğin mesela bu SBS kurslarını biraz önce bahsettiğim açtık, belediyeyi de bunu zorunlu olarak ortak etmiş olduk. Tabii. Ben sanıyorum önümüzdeki sene daha çok itmeye çalışacağız, belediye tarafından bu kurslar yapılsın diye ve bu şekilde buradaki faaliyetimiz de devam ediyor. Bir projemiz daha olacak bu istihdamla ilgili, e, tatlılarla ilgili bir proje, onu daha ileride inşallah anlatacağım ama bir, bir üçüncü projemiz Antalya projemiz, e, onunla ilgili bir yarışma düzenledi. Antalya, tüm Antalya saklığında, Korkut Eleyman da dahil, bu yarışmaya 85 kişi katıldı, 140 ürünle katıldı. Ve sonuçta birinciden üçüncüye birinci mansiyondan üçüncü mansiyona kadar seçildi ve bir sergi yaptık. Bu sergiye katılımcıların hepsi geldi. Dışarıdan da misafirlerimiz vardı. Ödüllerini aldılar birinci, ikinci, üçüncü. Ödülleri sponsorlar bulduk. <gülüyor> ve bu şekilde buradan bir dantel ürünü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde evde istihdamı sağlamaya çalıştık. Örnekleri Zantel. kullanacaksınız. Evet. Örneklerden fikir almak evet. önemli. Evet. Ama esas bu 80 kişiyi saptamak önemliydi. El becerisi olan 80 tane kadın var elimizde. Yani gerçekten el becerisi olan becerilerini gördüğünüz. Aynen. Ama tüm kadınlarımızın becerili olduğuna da inanıyoruz. Bunlar önce olacak bu grup. Devamlı, bir proje ettim. onların e, yönetiminde belki başlayacak. E, henüz projenin tam hatları çıkmadığı için daha tek şey söyleyemiyorum ama evet. buradan evet. yürüyüp çıkaracağız. Mutlaka abi, mutlaka. Günsel Hanım kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra e, beni çok heyecanlandırdı bu projeler konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki. Tabii ki. jobucks 92.5 Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi Aşk elimden beni bir gece Sardamda küçüktüm bir gece vaktiydi Aşk tuttu elimden beni Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi Ceplerimde hacı yatmazlar Yağmur yasak Gece vaktiydi, sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş kolsa hadi parmağım Evet Gülseli Hanım ben öncelikle bu dernek faaliyetlerini anlatmaya devam edeceksiniz ama size e, siz bir de doktorsunuz. Aynı evet. Aynı zamanda evet. hastalıkları uzmanısınız. Evet. E, mesleğinizle ilgili şu anda neler yapıyorsunuz onu da öğrenmek istiyorum. Mesleğimle ilgili şu anda çok bir şey yapamıyorum maalesef. Ee, 35 yıllık hekimim. Ee, 82 yılından beri bağımsız çalışıyorum. Yani bağımsız çalışmak demek, klinisyen olmak ve birebir hastayla karşı karşıya olmak demek. Ve bunca yıldır hastalarımla karşı karşıyayım. Tabii ki e, ilk baştaki e, hasta performansım şimdi yok. E, ama beni seven hastalarım bana devam etmek istiyordu hep. Bu yıl görevlerimden dolayı onları da ihmal etmek durumunda kaldım. Dernek çalışmaları Dernek çalışmaları ve belediye başkanının eşi olmam sebebiyle çünkü benim sadece dernek çalışmam yok. Sosyal belediyenin sosyal hizmetler dairesinde de gönüllü olarak fahri çalışmalar yapıyorum. Yani bu size anlattığım gönüllü hizmetin dışında da Çalışmalar. çalışmalar var. Mesela belediyemizin aş evi var, huzur evi var, kreşi var. Bütün oralarla da ilgili çalışmalar yapıyorum. Bir de e, Akaydın'ın eşi olmam nedeniyle de protokol görevlerim oluyor. Yani törenlere gidiyorum, kokteyllere gidiyorum. E, Akaydın'a eşlik etmem gereken yerler oluyor. Ona da katılmaya çalışıyorum. İnanın sadece mesleğim değil ...tüm sevgili arkadaşlarımdan da ayrı kalmaya başladım. Onlar beni anlayışla karşılıyorlar. Hepsi anla, hepsine sevgiler gönderiyorum buradan. <gülüyor> anlayışla karşılıyorlar ve bana destek olmaya çalışıyorlar... ...dernek faaliyetlerinde, diğer konularda. Ne zaman koşun desem hepsi koşmak için bekliyorlar. Onları çok seviyorum. Hastalarımdan da çok destek alıyorum bu konuda. <gülüyor> Ama diyorum ki kendimi teselli etmek istiyorum herhalde biraz da gençlere meslekte yer bırakmak gerekir diyorum ben zevkle mesleğimi çok uzun yıllar yaptım gelirimin hep önünde olduğu ismim bundan da mutluluk duyuyorum doğru söylüyorsunuz aslında ama doktorluk yılların birikiminin aslında çok önem kazandığı bir meslek doğru Doğru. Tecrübenin çok önemli olduğu bir meslek. Bir, bir sürü meslek öyle belki ama tıp özellikle insanla birebir evet. sağlığına yönelik bir meslek evet. olduğu için tecrübe çok daha fazla önem arz ediyor. Ee, tamamen yani <gülüyor> tamamen bırakmadım aslında yani mesleki faaliyetimi e, profesyonel anlamda bitirmedim vergi miracatımdan tabelam duruyor devam ediyorum e, ama yani çeşitli yerlerde ücretsiz hasta bakma e, insanlara destek olma yani bundan sonra sosyal alanlarda mesleğimi daha çok kullanmak istiyorum Anladım. zaten benim mesleğim sadece Hastayı hastalığı tedavi etmek değil insana da ulaşmakla ilgili bir meslek. Dolayısıyla insanlara ulaşabildiğim sürece de mesleğimin bir kısmını uygulamış olmak olmuş olarak görüyorum kendimi. Ayrıca da bu bana üretkenlik açısından çok zevk veriyor. Ne mutlu diyorum tekrar size. Şimdi Antalya Gönüller Derneği ile ilgili çalışmaları tekrar geri dönelim. Sizin bir de Engelliler bölümümüz var sanıyorum. Evet, evet, engelliler bölümümüz de çok yoğun çalışıyor. Burada çeşitli engelli derneklerinden de destek alıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Özellikle Sakatlar Derneği'nden Mehmet Kara Ural Bey Başkanı şu anda bizim de derneğimizin üyesi belediyeden de destek alıyoruz. Ve de gönüllü arkadaşlarımızla birlikte çok büyük bir gösteri yaptık. Bilmem duydunuz mu? Duydunuz tabii Çünkü evet, basında evet. bütün çıktı. Bütün özürlüler ve eğiten kuruluşlardan gençlerimizi, çocuklarımızı topladık. Ayrıca Sakatlar Derneği'nden de tekerlekli sandalyede ee, vatandaşlarımız, bizim gönüllerimizden olan insanlar da geldi ve e, gençlerimiz hip hop gösterisi, kol bastı gösterisi yaptılar, şarkılar söylediler, folklorlar oynadılar. Ee, fiziksel özürlerimiz ise tekerlekli sandalya balesi yaptılar ki bu Türkiye'de ilkti. Ee, salon hünce doluydu, çok büyük ilgi gördü hem basından hem e, izleyicilerden çok da güzel bir şey oldu. Bunun dışında engellilerimizle ilgili çok değişik faaliyetler de yapıyoruz. Engeller haftasına destekte bulunduk. Onlara karanfil dağıtma yerine engelsizsiniz papatyalarının üretimini yaptık. E, seramik papatyalar. Buna devam edecekler. Bu e, üretim sırasında atölyemizde biz kesme şekillendirme işlemini yaparken e, Sakatlar Derneği'nin üyelerini de çağırdık ki aktive olsunlar e, boyama yaptılar bu papatyaların boyamalarına destek verdiler birlikte, birlikte çalıştık yani. yine e, ritim grubumuz var zihinsel özürlüler ritim dersleri veriliyor belediyenin mekanında e, aile eğitim merkezinde ama buranın elektro piyanosunu, ritim aletlerini dernek olarak aldık ve eğitici de derneğimizden e, eğitiyorlar bu çocuklarımızı, gençlerimizi. Bu eğitimden sonra da belediyenin e, yine atölyede bunlar el üretimine geçip e, el üretimlerini yapıyorlar. Yani ben bir noktada sosyal hizmetlerde de çalıştığım için oranın da faaliyetlerini biliyorum çeşitli el üretim malzemeleri yapıyorlar. Yine engeller haftasında onu da sergilediler. Sanıyorum satışta yapmışlar. Yani birçok birimle aslında koordineli, koordineli çalışıyor. Koordinasyon da sağlıyorsunuz. Ee, o da çok önemli. Şimdi tabii koordinasyonun en önemli ayağı ben oluyorum ama Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız da Antalya Gönüllüleri Derneği'nin yönetim kurulunda ve aktif olarak çalışıyor. Dolayısıyla yine ee, engeller biriminden sorumlu Akgün Hanım basın danışmanı e, şeyin o da bizim derneğin yönetiminde. Yani belediyeden gelen bazı yönetim kurulu arkadaşlarımız 3-4 5 kişi var. Onlar belediye koordinasyonunu e, iyi sağlıyorlar. Özellikle sosyal hizmetler daha da iyi sağlıyor. E, ben de tabi çok önemli bir ayağım o koordinasyonu. Böylelikle koordine ediyoruz. Tabi diğer derneklerle de çalışmalarınız. Ben mesela hem belediye başkanı eşi, hem Antalya Gönüllüleri Derneği Başkanı olarak güç birliğine burada güç birliği diye tüm derneklerin toplandığı bir vali beyin eşi Sayın Alaattin Yüksel'in eşi Emine Hanım'ın başkanlığında başlamış bir oluşum var 7 sene önce. Oraya da katılıyorum. Diğer derneklerle de bağlantı kuruyoruz. Biz de zaman zaman dernekleri toplayıp Bilgi veriyoruz. Böyle bir koordinasyon devam ediyor. Bu işlerde demin de dediğim gibi evet koordinasyon sağlamak çok önemli. Bir sürü güzel faaliyet kendi içinde ve kopuk kaldığı sürece e, gerekli amaca ulaşamayabiliyorsunuz. Çok bir kolay bir iş değil tabi koordinasyon e, ama yapmaya çalışıyoruz. Bazen aksaklıklar oluyor ama yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. E, bunun dışında bir de hayvanlarla ilgili çalışmalarımız var. Yani Antalya Gönülleri Derneği. Derneği. olarak e, kısırlaştırma projesine belediyede destek aldık. Ve e, onlarla birlikte kısırlaştırmaya e, devam ediliyor. İşlemi belediye yapıyor. Biz sivil toplum örgütünün çevre bakanlığı tarafından verilen bir fonunu... E, müracaat ettikleri bu Antalya'ya yönlendirildi. Yakında gelmeye başlayacak fonla ilgili kaynak herhalde. Dört e, yılda dört bin sokak hayvanını evet. kısırlaştırmayı düşünüyoruz. Ne güzel. E, bu fon belediyeye mi geliyor sizin derneğinize mi geliyor bakalım? Bu fon e, bizim kontrolümüzde çevre bakanlığına. Geliyor belediye kısırlaştırma yaptıkça çevre bakanlığından hayvan başına onun parasını alacak. Biz de bunu bir... kontrol edeceğiz. Evet. Yani Sizler biz aracı sivil toplum örgütleri Evet, sivil toplum örgütleri denetimiyle verilen sanıyorum Avrupa Birliği kaynaklı bir fondu. Çevre Bakanlığı tarafından böyle bir fon ee, Yine barınak e, projesi yaptık. Belediyeye sunduk. Büyük bir barınak projesi. Ee, yer aranıyor şu anda. Daha sonra da sponsorlar bulup bunu Yapma gayreti Hayata içine geçin. belediyeyle birlikte geçicez herhalde. Ee, bunun dışında hayvanlarla ilgili çok fazla bir şey. Yok. Yanlış hatırlamıyorsam e, okul öğrencilerle. E, ah evet evet evet. Hayvanları birleştirmek. Evet çok hatırladınız tanıştırmak... hatırlattınız e, daha önce konuşmuştuk. E, hayvanat bahçesini ile ilgili bir projemiz var. Yine belediye ve gönüllüler birlikte yapıyor. Orada bir ünite hazırladık gönüllüler ve belediye olarak. Bizim gönüllülerimiz küçük tiyatro oynayacaklar ve orada ne, okullardan öğrencileri temin ettik. Okul öğrencileri taşınıyorlar. Program da başladı başlamak üzere. Kendilerini masalla ve gösterilerle hayvanlarla ilgili çeşitli anlatımlar yapılıyor ve daha sonra da canlı olarak bu hayvanları dolaştırıp gönüllüler anlatacaklar. Tabi profesyonel kişiler e, yönetiminde hayvanları anlatacaklar. Böyle de bir faaliyeti var. Bu, bu da senin. hayvan sevgisi kazandırmak açısından çocuklara Evet çok önemli. önemli. Hayvanı sevmek çok önemli. Hayvan sevgisi e, aşılanırsa ki bizim toplumumuzda zaten bu var ama Şekil değişik. Yani nasıl sevilceğini öğretmek gerekiyor. Doğru. doğru. Ee, Gönsel Hanım yine küçük bir müzik arası vereceğiz. Daha sonra devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Radyo Baktı Dünseli Hanım ben gene araya e, daynek faaliyetleriyle ilgili bilgileri almadan önce sizin biliyorum ki el işine, dikişe, nakışa, örgüye, dantele çok büyük bir ilginiz var. Bununla ilgili çok ciddi de bir birikiminiz var. Evet. Yapmaya evet. fırsat bulabiliyor musunuz bilmiyorum her gününüz her saatiniz dolu ama. Ee, şimdi şu, yapmaya fırsat buluyorum çünkü bulamazsam ben hasta olurum herhalde. O benim çıkış yolum, yani hayattaki gerçekten bana rahatlık veren, hayal kurmamı sağlayan en önemli yollardan bir tanesi. Orta okul yaşlarımdan beri el sanatlarına çok büyük yatkınlığım var ve ilgim var. Aile'den gelen bir şey mi bu sizde mi Annem dikiş diker ve çok zevklidir ama benim kadar yok. Annemin ailesinde bir teyze var. ...onun acayip... E, ...bu konuda gelişmiş, rahmetli oldu... ...geçen sene... E, ...yönleri vardı... E, ...bilmiyorum belki... ...merak, yatkınlık... E, ...hayvanları da çok seviyorum... ...öyle söyleyeyim, hayvan da bakıyorum... ...üç kedim var, bir köpeğim vardı... ...öldü, evde üç tane de kedim var... E, ...o teyze de severdi hayvanları... ...annem de çok sever... ...yani aileden gelen bazı... ...alışkanlık herhalde bunlar... Benim çok geniş bir kütüphanem var bu konuda. Tabii hekimlik yaptığım sırada ve çocuklarımı büyüttüğüm sırada yine el işi yapıyordum ama bu kadar çok değildi çocuklarda olduğu için. Ama yurt dışı çıkışlarımda, gidişlerimde, tıp kitaplarının yanında hep el işleriyle ilgili... E sanatlarıyla ilgili kitaplarımı da alıp bir köşeye koymuşumdur. Ve zaman zaman açıp izlemişimdir, bakmışımdır, bir beyin fırtınası yapmışımdır onlarla. Bu e, hobim, bu şeyim giderek gelişti. Şu anda büyük bir kütüphanem var. Ee, biraz kendimi şey buluyorum, normal bulmuyorum o konuda. Çünkü <gülüyor> delice delice alıyorum yani yeni çıkan her türlü el sanatı kitaplarını alıyorum ve yurt dışından internetten ısmarlıyorum çıkanları getirtiyorum yurt dışına gidersen mutlaka el işleriyle ilgili kitap satan yerlere gidiyorum veya yani el sanatları yani ona zaman ayırmaya çalışıyorum üniversite çağlarımda derse ara verdiğimde mutlaka elimde bir el işi olurdu hiçbir şey olması bir örgü olurdu ee, son zamanlarda da bir takı e, hevesi oldu ve bu konuda çok güzel takılar yaptım sergi açmaya karar vermiştim ama işte bu belediye başkanlığı falan derken takılarım duruyor evde kutu kutu yapılmış e, boncuk örgüsüyle yapılmış özellikle, özellikle takılarım var ee, yine e, goblen işlemelerim var beş sene de resim dersine gittim üniversitedeki dernekte açmıştık oradaki üyelerimizle beraber gelenlerle beraber bir üç dört saatimi ona ayırdım haftada bir ve beş sene de resim yapmaya çalıştım resimlerim de var yani normalları on marları var aslında <gülüyor> yani aslında 10 parmak ton marifeti olunca tek konuda çok gelişmek mümkün olmuyor galiba. Hepsinden <gülüyor> bir parça bir parça var. Ee, bu beni mutlu ediyor. Yani benim bu tarafım beni en mutlu eden tarafım. Çocuklarımın eğitimi ve çocuklarımdan sonra e, benim çıkış yolum hayatta diyorum ben ona. Beni rahatlatıcı yön bu. Tek şey alıyorum. Tahmin ediyorum. Evet Künseli Hanım şimdi e, bu dernek faaliyetleriyle devam edelim. E, yarım kalsın istemiyorum. E, hepsini tamamlamak istiyorum ben bu konuda. E, çevre bölümü var derneğinizin. Çevre birinde. bölümümüz var. Burada birim başkanımız Mimar Özden gelen Hanım efendi. E, biz burada bir Işıklar Caddesi. Atatürk Caddesi ve Güllük boyunca bir çekim yapmıştık. Derneğini kuruluş aşamalarında. Çekim bu, derken? Bu bir CD. CD. CD yani bir kamerayla görüntü, görüntü alındı ve CD'ye kaydedildi. O CD'yi belediyeye ilettik. Tabi onlar da izlediler. Zaten kendileri de biliyorlardı ama bir uyarıcı itici bir faktör oldu. Ve Işıklar Caddesi'nde çok güzel değişimler oldu. Evet. Zaten niyetliydiler ama orayı seçtiler. Ee, siz de biliyorsunuz, görüyorsunuz. Evet. İnşallah diğer caddelerimizde, sokaklarımızda Antalya'nın oraya benzer. Ayrıca bu caddede engellilerimiz de bizim yol gösterici olarak engelli ekibimiz çalıştı. Özellikle Sakatlar Derneği Başkanı Mehmet Karavural Bey'de e, ve Nurdan Hanım var orada. Onlar da çok gayret gösterdiler. Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Engellilerle ilgili... Baki grubunun Konya altında işlettiği yerler var biliyorsunuz. Evet. Dokuz nolu birimde engellilerin denize girmesi için bir ünite yapılması faaliyetimizde var. Onu söylemeyi unuttum. Dernek olarak İrfan Bey'i biraz rica ettik, zorladık sponsor olması için oraya böyle bir şey bu sezonda açılmak üzere engelli fiziksel özellikle fiziksel engellerin de rahat girebileceği bir denize giriş alanı yapılıyor. Onu da inşallah da çok diyerek tercih ediyoruz. Bir deniz evet. şehri olan Antalya'da denize girmek isteyen engellilerin... Bir örnek en azından oluşturucu. Daha sonra inşallah her tarafa bir de ara tarafına yaptırırız. Evet. Her tarafta olabilir diye düşünüyorum. Çok güzel. Ee, Yanlış hatırlamıyorsam bir de sosyal çevrede a pardon çevreye bölümü bir de pil toplama kampanyası yapıyor. Hı. Onu söylemedim. Pilatıkları tabii pil pil evet oluyor. ona yeni başladık. Ee, yine Özden Hanım'ın kendi gayretleriyle belediye başkanına dergimizde sunduğumuz bizim nikah binası nikah salonunun projelendirmesi var. Belediye nasıl değerlendirirse öyle gidecek tabii o. Ee, pil toplamaya da yeni başladık. Bir de sosyal hizmet bölümümüz var. Bu bölümümüzde bağışlar alıyor. E, sosyal faaliyetler yapıyor. Birleştirici faaliyetler yapıyor. E, gelir getirici etkinlikler yapıyor. ve Diğer bölümlerimizde de özellikle aile içi ilişkiler ve el sanatlarıyla da koordine olarak çalışıyor. Tüm bölümlerimizle birlikte çalışıyorlar o arkadaşlarımızla da çok şeyler borçluyuz. Çünkü derneğimizin bağışa da ihtiyacı var. Tabii. Bütün bunların yürümesi için bağış alınması gerekiyor. Tabii. E, gelir kazanılması gerekiyor. Çok Onlara da çok şey borçluyuz. Gülsel Hanım e, şu anda tabi Antalya Gönüllüleri Derneği'nde yoğun olarak çalışıyorsunuz. Sizin başka faaliyetleriniz de var ve bugüne kadar hep e, çeşitli derneklerde e, oluşumların evet. içinde yer evet. aldınız. Bu tarz Hizmetlerin, bu tarz derneklerin çalışmalarında gerçekten başarılı olabilmesi için en önemli etkenler neler, yapılması gereken en önemli şeyler, hiç atlanmaması gereken konular neler acaba? Şimdi bence her dernek kendi konusunu ve hedefini iyi seçmeli ve ona kitlenmeli. Sonra o hedefin toplumun hangi kesimini daha çok ilgilendirdiğini saptamalı. Ve o kitleye hitap etmesini bilmeli. Şimdi mesela bir çevreyi koruma derneği tüm toplumla hitap etmek zorunda. Sadece Antalya'nın kıyı şeridine hitap ederse eksik kalıyor. Eksik kalıyor ee, veyahut bir başka dernek, e, işte bir proje hazırlıyor, bir okul yaptırma projesi. Ee, sadece bir okul yapılıyor veya bir okula bir destek veyahut bir konu anlatma projesi. Ama insanlara konuları anlattığınız zaman e, onlara yaklaşmıyorsanız, e, onlarla sıcak, çok sıcak ilişki içinde değilseniz konuları kabul ettirmeniz oldukça zor. Dolayısıyla eğitim yarım kalmış gibi oluyor. Dolayısıyla en önemli şey hitap ettiğiniz kitleyle birebir sıcak ilişki içine girebilmek ki yararlı olabilesiniz. Sihirli formül burada herhalde. Evet toplumu eğitmek açısından böyle. Ama bazı dernekler var yani siyasi dernekler var. Onların misyonu daha farklı tabii. Evet. Sadece düşünce dernekleri var. Onların misyonu da çok farklı. Bir takım değişik yaptırımlar yapabilirler. Yine sivil toplum örgütlü olarak odalar var. Onların misyonları da farklı. Bir mimarlar odası, bir tabipler odası, kendi meslek örgütlerinin yani onlara hitap ederek onların yönlendirilmesine, onların dileklerini yapması gerekiyor. Yani misyonu ve hitap edeceğiniz kitlenin kim olduğunu, ne olduğunu bir şey yaparken, bir iş yaparken, hesaplamak gerekiyor. Evet, özellikle sizinki gibi dernekler yani antalya Gönüllüleri derneği gibi çalışmalarda insanlarla sıcak ilişkilerin kurulması ve e, o insanlara e, sanıyorum uzak durulmaması. Evet. Yakın evet. ilişkiler kurulması. Evet. Çok. Şimdi e, Eda'nım toplumumuzda maalesef eğitim sorunu çok büyük. Öğrenim demek istemiyorum bakın. Anlıyorum. Yüksek tahsil yapmış olabilir ama insanların eğitimi çok önemli. Ee, neden önemli? Bugün ilkokul mezunu olmayan bir annenin çocuğu e, üniversite bitiriyor, dekan oluyor, bakan oluyor, başbakan oluyor her şey olabiliyor bu ülkede. Evet ama aile içinde aldığı eğitim, annenin bilinci ailenin bilinci çok önemli dolayısıyla bizler mutlaka tabana ailenin içine inmek ve bu alanda çalışmalar yapmak durumundayız diye düşünüyorum ve sivil toplum örgütlerine de bu konuda çok görev düşüyor çok görev düşüyor ve burada kadın özellikle kadınla çalışan Sivil toplum örgütlerine daha da fazla görev düşüyor. Öncelikle sivil toplum örgütünde çalışan kişilerin bu konuda bilinçlenmesi ve bilinçli olması gerekiyor. Ve eğitimli olması gerekiyor. Ondan sonra da tabana inmeleri gerekiyor. Evet. Ee, son olarak size e, şunu sormak istiyorum. Şimdi Başkan Mustafa Akaydın da çok yoğun evet. bir tempo içinde. <gülüyor> mutlaka rektörlüğü zamanında evet. da öyleydi ama şimdi biraz daha fazladır sanıyorum. Ee, artı e, sıkıntısı belki e, siniri stresi de artmıştır. Evet. Ee, siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Ee, nasıl görüşüyorsunuz? Nasıl gidiyor evde ilişkiler? <gülüyor> ee, Kusura, mutlu bir evliliğiniz var. Evet, evet. Tabii ki öyle. Şu anda ilişkimiz minimum yani minimum düzeyde <gülüyor> diye <diyebileceğim. gülüyor> Birbirimizi çok az görebiliyoruz birbirini özlemekle geçiyor galiba ee, son yıldır gördüğümüz zaman da hemen konuları konuşuyoruz filan ee, yani özele inmek çok daha zor oluyor ama şunu söyleyebilirim Akaydın, Mustafa Akaydın benim 17 yaşından beri arkadaşım <gülüyor> çok güzel <gülüyor> ve e, hayatımın da rengi yani siyahıyla beyazıyla kırmızısıyla pembesiyle hayatımın da rengi oldu e, ...dolayısıyla... ...onun siyah olduğu zamanları da biliyorum... E, ...beyaz olduğu zamanları da biliyorum... ...o da benimkini biliyor tabii... E, ...birlikte bir denge kurmaya çalışıyoruz... ...biz bu işe... ...gönüllü talip olduk... ...bu işi bitirinceye kadar da... ...yan yana... E, ...yürüyeceğiz herhalde... ...Allah bozmasın... Zor. E, ...sağlığımızı, saatimizi düzgün tutsun... ...elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz... ...e... Ben bazen şöyle düşünüyorum. Bu misyonu Tanrı bize bu dönemde verdi. Onun için yapmamız gerekiyor. Yapmamız gerçekten. gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Evet. evet. Çok güzel düşünüyorsunuz. Bu bir görev. Bu bir görev. Çünkü bizler donanımlı insanlarız. Ee, topluma karşı her zaman borcumuzu ödemeye çalıştık. Ve topluma karşı bir borçtur diye düşünüyorum ben. Eşim de öyle düşünüyor. Çocuklarımız da öyle düşünür. inanın. şu anda hayatlarını kazanma dertleri olmasa mutlaka ki bulundukları yerde de yaşlarına göre toplum için bir dolu şeyler yapmaya çalışıyorlar hep. İleride de daha çok yapacaklardır herhalde. Mutlaka anneleri babaları siz olduğunuz her, için. Her vatandaşın da topluma karşı sorumlu olduğunu bilmesini isterim çünkü bizler bu dünyada aynı geminin yolcularıyız bu evet. dünyada sadece Türkiye'de değil insan ırkı olarak e, birbirimize destek olmak e, insanın gönencini sağlamaya çalışmak bence en önemli görevimiz Tabii ki önce kendimize iyi bakacağız Tabii evet. ama e, daha sonra da diğer insanlar için elimizden geleni yapmamız gerekiyor yani Sadece kendimiz için yaşamamalıyız. Hatta çevremiz için, diğer canlılar Tabii. için, Tabii. dünya için yaşamamız gerekiyor. Ee, yoksa yok olacağız. Bir, türlü <gülüyor> zaten bir, sonra bir de şu var, her insan bence, biraz felsefesini yapalım bu işin isterseniz, Tabii. doğuyor ve ölüyor. Ee, normal olan bu. Yani her insan doğduğuna ve öldüğüne göre ve aynı şekilde doğup aynı şekilde öldüğüne göre normal olan doğum ve ölüm. Bunun arasında yaşadığınız süreç herkes için değişken. Neden ve niçin? Hangi amaç için yaşadığınız çok önemli. Bence bir amacınız olmalı yaşamda. Mutlaka. mutlaka. Boşu boşuna yaşamış olmak için yaşamak e, benim için yaşamak değil. Yaşamak değil gibi geliyor bir amacınız olmalı. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Gülsel Hanım size. Bütün çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ayrıca Aynen. Ben de <gülüyor> çok size teşekkürler. diliyorum. Çok teşekkürler. İçtenlikle diliyorum sizinle bu göreve yeni başladığınızı, evet. İstanbul'dan evet. geldiğinizi biliyorum. Evet. Antalya'mıza çok iyi bir değer kazandığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra Antalya'da yolunuz açık olacak. Hepimizin. Hepimizin yolu açık olsun. Ben e, son olarak eşiniz Mustafa Akaydın'la ilgili hayatımın rengi tanımlamasını yaptınız. Çok güzel bir tanımlamaydı. Hayatınızın rengiyle daha Aynen. nice, sağlıklı, Amin. sıhhatli yıllar diliyorum. Amin. <gülüyor> Amin. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ee, sağ olun. Size de mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Allah'a Yaşıyorum iki Kişi Halimi Sordular Söyledim Birilerine Söylemese Acaba Halimi Sordular Söyledim Birilerine Söylemese Miydim Acaba Nasılsın bakalım, nasılsın diye ne biliyorsun belki iyi değilim bu gece anlamadan anlamadan dinlemeden dinlemeden son sözümüz son sözümüz söylemeden oh, oh, oh. nereye böyle anlamadan anlamadan dinlemeden dinlemeden son sözünü son sözümü söylemeden nereye bölüm anlamadan anlamadan dinlemeden dinlemeden son sözünü son sözümü söylemeden nereye bölüm